Bismillah vesselat, ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve ba'd. Maide Suresi 90 ve 95. Ayetler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenü inneme alhamru vel meysuru vel ansabu vel ezlamu rıcsun min amelişşeytani feçtenibuhu leallekum tuflihun. Devamındaki ayet: İnne ma yuriiduş şeytan eyyukü abeynekumü'l adavet vel bağavet vel bağlâ fi'l hamri vel meysiri ve yesuddakum an zikrillahi ve Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pislik şeylerdir. Onlardan sakının ki o pisliklerden felaha eresiniz. Şeytan ancak içki ve kumar hakkında sizin aranıza bir düşmanlık ve buğz kin, nefret koymayı ister. Ve sizleri Allah'ın zikrinden ve özellikle de salattan, namazdan alıkoymak ister. Terk ettiniz, yüz sevirdiniz değil mi? İçkinin Haram kılındığı ayet bu ayettir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle Kur'an'da e, peyderpey, kademe kademe e, yaptığı şeriatın içerisinde içkiyi üçüncü basamakta bu ayetle haram kılmıştır, yasaklamıştır. Bundan önce iki tane daha ayet, ayet <gülüyor> inmişti. O iki ayetten önce ise içki helal bir içecek olarak içiliyordu, devam ediyordu. Allah Azze ve Celle içki hakkında öncelikle Bakara suresindeki 219. ayet indirdi. Sana içki ve kumardan sorarlar. De ki o ikisinde de insanlar için faydalar ve büyük bir günah vardır ayeti. İlk inen ayeti. Bunu duyan insanlar evet bizim için günah varmış ama fayda da varmış dedik. İşmeye devam ettiler. İkinci inen ayet ise Nisa suresi 43. ayettir. Ey iman edenler, sizler sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ayetini indirdi. Bu ayetin iniş sebebi ise, Albin bin Ebi Talib radıyallahu gibi birkaç öncü sahabenin bir arada bulunduğu bir ortamda içki içtiler, sarhoş oldular ve Ali radıyallahu anh geçti imamlığa o insanlara namaz kıldırırken kafirin suresine şaşırdı, yanlış okudu. Yani mana zıt olacak şekilde yanlış oldu Bunun üzerine bu ayet indi. Ve içki hakkındaki ikinci önemli ikaz, sakınırıcı ikaz gelmiş oldu. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sarhoş olmanız dışında namaz kılın, kılın kılabilirsiniz bu halde. Sarhoş olmadığınız halde, içkiliyken de kılabilirsiniz. Şeklinde bir hükümle ikinci bir ikaz geldi. Öncekini kısıtlayıcı bir ikaz. Sonra... Maide suresi 90. ayetinde. Bu e, bugünkü okuduğumuz yerdeki ayet. Yani en iman edenler içki ve kumar, dikili taşlar, falokları, şeytan, işi pisliklerdir. Onlardan sakının ki felaha eresiniz ayeti ve devamındaki ikinci ayet. En sonunda bu ayetle beraber insanlar içkinin haram kılındığını öğrendiler ve ellerindeki kadehleri bile terk ettiler. İçki ayetinin ile ilgili birçok rivayet o an elinde kadeh olup da bir kısmını içip bir kısmını içmemiş olanlar bile bu ayetin hükmünü öğrenince o iş kadehi terk ettiler. Evlerinde içki tulumları vardı. O turunların hepsini döktüler veya yardılar. İçki ticareti yapan sahabe vardı. İçki ticaretinden dolayı da haram olduğunu öğrenince o içki e, yani servetlerini yatırdılar. O içkiyi bile komple döktüler. iptal ettiler. Allah onların hepsinden razı olsun. Hatta sahabenin dediğine göre o günlerde Medine sokakları tamamen içki kokuyordu. Çünkü insanlar şarap yapıyorlardı, içki yapıyorlardı her türünden. Onlar bu ayetin inmesiyle hükmün haramlığa dönüşmesiyle onlar da tamamen terk etmiş oldular. Ellerinde mevcut olanları da terk ettiler. Yani bir yudum daha içeyim. Yarın kalsın? Şu elindekini satayım ondan sonra demediler. Inen, bu hükmün gereğini derhal o emri yerine getirmek için hesabı düşmemek için terk ettiler. Sahabede bu hususta bizim için güzel bir örnek var. Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir hükmü haram diye bildirilecek bir hükmü bildirildiği an Müslümanın ışıttık ve itaat ettik diyerek hemen terk etmesi gerekir. Çünkü sahabe böyle yapmıştır. buhu <gülüyor> Onu terk edin ki Telahares'iniz ayetini duyan kimseler, içtenepna yani terk ettik. El çektik. Yüz çevirdik demişlerdir. Ve ellendik kadehleri dökmüşlerdir. Tulumları dökmüşlerdir. Sermayesini yatırdığı o ticaret malını, ana sermayeyi dökmüşlerdir. Allah onlardan razı olsun. Şimdi ayetin içerisindeki izahlara geçelim. Ayette hamur geçer. Hamur. içki diye terim edilir. Bu ise bu Hadise geldiği üzere aklı gideren, örten, perdeleyen her içki türü içecek şey hamırdır. Buna küllü mesirin hamurundur. Aleyhissalatüsselam. Her e, sarhoşluk veren şey içkidir der ve her içki de haramdır. Çoğu haram olanın azı da haramdır. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle, Allah azze ve celleden naklederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle yenilmesi haram olan şeylerin, içilmesi haram olan şeylerin Satılarak parasının kullanılması da haramdır. Ticaret yapan sahabe gelip Ya Resulullah elindeki bu tulumu satayım mı? Bu sermayemi yatırdığım ana malı satayım mı? E, ve bu şekilde onunla istifade edeyim mi? dediği zaman Aleyhisselatü Vesselam içilmesine haram yaptığı zaman Allah onun e, satılarak gelirinin yenmesine haram kılmıştır der. Ve buna da örnek olarak da Yahudilerin yaptığı işi ortaya sürer. Yahudiler Allah lanet etsin Allah onlara hayvanların iç yağının yenmesini haram kıldığı zaman onlar iç yağını eriterek sattılar, bundan istifade ettiler diyerek de e, bunun haram olduğunu söyler. Demek ki haram kıldığında anladınız bari artık onun satışı yasaktır. Satışından gelen de gelir de haramdır. Bundan önceki derslerimizden birisinde biz gene değinmiştik. Bunu tekrar hatırlatalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki ile ilgili 13 kısım şeye lanet etmiştir. Onların içerisinde hatırladıklarını söyleyeyim. İçkinin kendisine, içkiyi alana, satana, içki için yiyecek şeyi sıkana, sıktırana, taşıtana, taşıyana, ikram edene, ikram edilene ve onun gelirini yiyene lanet etmiştir. Lanet. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden kovulması şekilde dua etmiştir. İçki tabiri caizse kişinin aslandan kaçar gibi kaçması gereken bir melun şeydir. Lanetlenmiş bir e, nesnedir. Bundan şiddetle sakınmak lazım. Ne almak, ne satmak, ne içmek, ne içirmek, ne taşımak, ne taşıtmak. Hatta Resulullah sellem, içki içilen bir masaya bile oturmasını yasaklamıştır. Biz kendimiz içmiyorsak bile içki içilen bir masaya oturmak bile yasaklanmıştır. İçki bu kadar çok kendisinden kaçılması gereken e, şiddetli kötü bir şey. Sebepleri zaten ayetin içerisinde var. Ona değineceğim inşallah. Ayetin içerisinde gelen ikinci e, şey meysirdir. Meysir ise kumar cinsinin hepsini ihtivadır. Ne kadar kumar cinsi varsa yani e, bir alın teri olmaksızın, e, bir emek olmaksızın, Karşı tarafın malını haksız yere elde edeceğimiz türde oyun türü varsa, kazanç türü varsa hepsi kumara girer. At yarışları dahil, spor totolar, lotolar dahil, piyangolar dahil. Hatta ve hatta satranç ve zarla oynanan tavla da buna girer. Okey de buna girer. Oyun kağıtlarıyla oynamak da buna girer türdür. Satrancın... E, güya, zekayı geliştirdiği, bundan dolayı da yapması gerektiğini ifade eden bazı insanlar var. Bu tamamen aklen söylenmiş. Yani. Dama da aynı. Dama satrançtan daha kötüdür. Hatta. Bu, bu, sandal, bazı yani. alimler bunlara veriyorlar. Ben Cumhur'un kabul edilen görüşlerini söylüyorum. Tamam, Tombala, cümle. satranç, dama, tavla, okey, kağıt. Aklına gelin. Özellikle de zarla oynanan oyunların <gülüyor> hepsi yasaklanmıştır. Monopoli falan... Kumarda iki kişi veya iki grup vardır. Birisi diğerinden bir şeyler faydalanır. En az. Asgari. Faydalanmasa bile bu kazanan, kaybeden cihetlerinin birbirlerine boğuzlaşma, kinleşme ve rekabet oluşur aralarında. Devam ediyorum. Ayetin içerisinde gelen meysir bu şekilde. Ondan sonra gelen kelime ensab. Ensab ise dikili taşlar demektir. Özellikle müşriklerin huzurunda kurbanlarını kestikleri, kurbanlarını boğazladıkları putlar kastedilir. Ancak bununla beraber dikili ve saygı duyulan, ihtiram edilen, korkulan her şey bu kısma girer. Bunlar da şeytan işi beler pisliktir. Heykel diyoruz biz buna genelde. Devamındaki kelime ezlamdır. Ezlam ise insanların, cahil insanların kısmet aramak için okullar şeklinde bir şeyler yap, üzerine bir şeyler yazıp Onları çekmeler, bir şeylerle kurar çekme uzun kısa çekerdik yani. O tip bir şey yani. Okların ikisinin üç tane okulduğu genelde. İkisinin birisinin üzerinde olumlu, birisinin üzerinde olumsuz, birisinin de tekrar çek manasına bir ifade olur. Kişi herhangi bir iş yapmaya niyet ettiği zaman, ticaret yapmaya niyet ettiği zaman, evlenmeye niyet ettiği zaman, alışveriş yapmaya niyet ettiği zaman, sefere çıkmaya niyet ettiği zaman ilahir herhangi bir işe karar vereceği zaman, kararsız kalırsa Putunun huzuruna gider, orada palok'u çekerdi. Okta ne çıkarsa karşısına o işi yapardı. Yani olumluysa mesela sefere çıkardı veya alışveriş yapardı, evlenirdi neyse. Olumsuz çıkarsa o işten vazgeçerdi. İşte İslam bunu da kaldırmış, bunun yerine istihare ve istişareyi getirmiştir. İslam ezlamın yerine, palokların yerine istihare ve istişareyi getirmişti. Yani bilenlerle o işin ilerisine gelirsiniz, getirisini götürsünü konuşmak, ondan fikirleri almak ve Allah Azze ve Zelle'den de hayırlısını istemek şeklinde ishari namazı ve devamlı ishari duasını getirmiştir. Bütün bunların hepsi şeytan işi biraz pisliktir. Öyleyse bu ayette bildirilen bu dört şeyi terk etmenin gerekçelerine gelelim. Ayetin içerisinde var çünkü bunlar. Bunları niye terk etmeliyiz? Allah Azze ve Celle der ki bunlar pisliktir, necasettir. Öncelikle bundan dolayı terk ederiz. Bunların hepsi gerek maddi manada, gerek manevi manada pisliktir. Yani ona bulaşan insanları kötü yapar. Ona bulaşanlar da pis yapar. Necasetle bulaşmış şekilde necis yapar. Necis. Ondan dolayı bundan uzak duracağız. Allah bir şeye pis dedi mi artık onu temizleyecek veya onu temizle çıkartacak kimse yok. Birincisi necis olduğu için onu terk ederiz. İkincisi, bunlar e, insanın düşmanı olan şeytanın işlerindendir. Ve şeytan hiçbir işinde insana faydalı olmayı istemez. Faydalıymış gibi gözüken şeylerin arkasında daha büyük zarar vardır. Şeytanın işi olduğu için de Müslüman bunla, bu işlerden uzak durmalı. İkinci sebep olarak, şeytanın amelinden, işlerinden olduğu için uzak durmamız gerekir. Üçüncüsü ise ayetin devamında gelen, onlardan sakının ki felaha eresiniz buyurmaktadır allah Teala. Demek ki felah, kurtuluş, başarı bunları terk etmekte. Öyleyse biz felaha ermek için, felaha ermenin önündeki bir engel olduğu için bunu terk etmemiz lazım. Dördüncü sebep, bunlar vesilesiyle şeytan insanların arasına düşmanlık ve kin atar. Gerçekten öyle midir? Evet. Hatta adam öldürmeye kadar gidebilecek bir kin atar. Ki adam öldürmek, fesat karşılığı olmaksın veya bir nefse karşılık, cana karşılık can olmaksızın adam öldürmek bir adam öldürmek yerindeki tüm insanları öldürmek gibiydi. İşte bunun gibi fitmenin en uç noktasına götürebilecek şekilde taraflar arasında şeytan aleyhine içki ve kumar aracılığıyla kin ve buz ve düşmanlık atmaktadır. Öyleyse bu işten sakınmamızı gerektirecek. Dördüncü sebep bu işlerin kini ve e, düşmanlığı e, insanlar arasında atmasından dolayı ve bu işlerden dolayı terk etmemiz lazım. Beşinci olarak da e, bunların kulları Allah'ı Allah anmaktan ve namaz kılmaktan koyması sebebiyle bunları terk etmemiz lazım. Ayette geldiği üzere bunlar Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktadır. Namaz da zikir zikir vesilelerinden birisidir. Özellikle zikredilmiştir Allah'ın zikrinin dışında onun içine olan bir kısım olan salah, namaz özellikle zikredilmiş. Çünkü namaz Allah'ın zikirleri içerisinde en üst olanıdır. En üst derecede olanıdır Bu özellikle hasleten has, zikredilmiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin zikrini yapmak, onu zikretmek, hatırlamak ve namaz kılmak bizim yaratılış gayemizdir. Yaratılış gayelerimizin birincisi Allah Azze ve Celle'yi birlemek, tanımak ve birlemek ve ona kulluk yapmaktır. Kulluğun en üstlerinden birisi de namaz ve Allah'a zikretmektir. Öyleyse yaratılış gayemize engel olacak olan bu iki şeyi bu engelliğinden dolayı terk etmemiz lazım. Allah'ın zikrinden ve namazdan bizi alıkoymasından dolayı terk etmemiz lazım. Öyleyse yüz çevirdiniz değil mi ifadesiyle de zaten Allah Azze ve Celle artık yüz çevirin. Bu kadar çirkinlik, bu kadar e, kötülük, bu kadar günahı ihtiva eden şeyler, Müslümanın uzak durması gereken şeylerdir. Terk etmesi gereken şeylerdir. Manasına böyle bir e, yasaklama ifadesi Allah Azze ve Celle e, hitap etmiştir. Artık yüz severiniz değil mi? Bu önemli bir ikaz. Yaratıcıdan yaratılanlara yapmış, bir önemli bir ikaz. İnce ve önemli bir ikaz. 92. ayet Ve eti'ullah ve eti'ul Resul'e vahzeru eğer tebelli enma Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve sakının. Yani onlara itaatsizlikten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilin ki Rasulümüze ancak açık bir tebliğ düşer. Bildirmek düşer. Yani Rasul Allah'tan aldığı vahyi kullara bildirir. Resulün üzerine başka bir yük yüklenmemiştir. Başka bir görevi yoktur. Ancak tebliğ eder, duyurur. <gülüyor> Öyleyse sizler Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ki Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmektir. Resul'e itaat etmek, etmek Allah'a itaat etmektir. Bunlar ayrı şeyler değil. Allah'a ve Resul'e itaat edin derken, özellikle Resul'e itaat etmenin gerekliliğine bir vurgu var. Yoksa ne Allah'a itaat, Resul'e itaatten farklı, ne Resul'e itaat, Allah'a itaat etmekten farklı. Bir kulay itaat, neden Allah'a itaattır? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin elçisidir. Görevlendirdiği e, Resulüdür. Bundan dolayı ona itaat etmek, Allah'a itaat etmekle eş tutulmuştur. Ona itaatsizlik etmeyin. <gülüyor> Dolayısıyla yüz çevirmeyin ifadesi de itaatin emrinden itaatsizliğin hemen ahsana zikredilmesine dik bir şey var, incelik var. İtaat edin de yüz çevirmeyin. El çekmeyin. Yani haramlar neyse haramlara uyun. Emirler neyse emirlere uyun. Sakınılması gereken şeylerden sakının, yapılması gerekenleri, yapın. zıttını yapmayın. Sakınılması gerekenleri yapmayın. Yapılması gerekenleri terk etmeyin. Manasına itaat ve hemen arkasından onu e, sakınma birlikte zikredilmiş. 93. ayette "Leysellezine amenu ve amilus salihati cunahu ma taimu izametteqav ve amenu ve amilus salihati summetteqav ve amenu summetteqav ve ahsenu" Allah muhsinin İman edip salih amel işleyenlere sakınıp iman edip ve salih ameller işledikleri sürece sonra sakınıp gene iman ettikleri sonra sakınıp iyilik yaptıkları sürece tattıkları şeylerde bir günah yoktur. Allah iyilik yapanları, muhsinleri, ihsan edenleri sever. Bu ayetin nuzul sebebi ise yukarıdaki 90. ayet içki ve kumarın, dikili taşların ve falotlarının yasaklandığı şeytan işi biraz pislik iş olduğu ve sakının e, ifadesiyle gelen ayet inince insanların aklına bu sefer içki haram e, olmadan önce, önce içki içtiği halde Allah Azze ve Celle savaşanlar, cihad edenler, neticede şehit olanlar vardı Veya şehit olmaksızın vefat edenler, ecellere sebebiyle vefat edenler vardı. Onlar karınlarında damarlarının içki olduğu halde vefat ettiler. Öyleyse bunların durumu ne olacak diye sahabe sorduğunda Allah Azze ve Celle bu ayet indirdi. Yani imana olarak söyleyecek olursak onlar iman etmişlerdi, salih ameller işlemişlerdi, Allah'tan sakınmışlardı, iyilik yapmışlardı. Bundan dolayı bu şekilde devam ettikleri için tattıklarından dolayı onlar yoktur. Çünkü onların içtiği dönemde bu haram değildi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de zaten sözünün devamında der ki: Ay, Nuzule'den ayeti zikreder insanlara. Sonra da sözünün devamında kendi sözü olarak der ki şayet onlara da haram kılınsaydı siz nasıl el çektiyseniz, terk ettiyorsanız muhakkak onları da terk ederdi diyerek sahabeyi temize çıkarmıştır. Onların döneminde haram olsaydı onları terk ederlerdi. Dolayısıyla haram olmadığı için bundan sorumlu değillerdir diyerek o insanların günahkar olmadığı Birakis. İman eden ve salih işleyen yapan, salih amel yapan ve o şekilde Rabbe'ye kavuşan kişiler olduğu da bu ayette ortaya çıkmış. Devamında da Allah iyilik yapanları muhsinleri sever derken de o insanların geçmişte vefat eden o sahabenin iyi insanlar, iyilik yapan insanlar olduğu beyan edilmiş. Hayatta kalanlara da Allah'ın iyilik yapanlara sevdiği bildirilerek ihsan eden, iyilik yapanlar olmamız bize e, gıyabına tavsiye edilmiştir. Ya Eyhelellein nauleyyeülvenle kumulah bir <Gülüyor> şey immine sayydı Tenalühu Eeydi kum veri mahkum Li Alem Allah me kafuhu bil gayp Temeni o Teda Ba zalike felehu azabın eleyim. Ey iman edenler Muhakkak ki Allah sizleri gayben yani kimsenin görmediği ortamda kim Allah'tan korkuyor bunu ortaya çıkarmak için, elinizin ve mırzaklarınızın ulaştığı av hayvanlarıyla sizleri imtihan eder. Edecektir. Devamında da her kim ondan sonra haddi aşarsa onun için elem verici acı bir azap vardır. Buyurarak bir imtihan vesilesini açıklar. İmtihan bazı şeylerin ömür boyu haram olmasıyla olduğu gibi bazı şeylerin kısmi dönemde haram olmasıyla da Vuku bulur, cereyan eder. Mesela içki içmek ömrün tamamında haramdır. Zina etmek ömrün tamamında haramdır. Kumar oynamak ömrün tamamında haramdır. Namazı terk etmek ömrün tamamında haramdır. Ama ihramlıyken, başka zamanlarda ihramsızken yapılan şeylerden bazıları haram. Onlardan mesela birkaçını sayalım. İhramlı kimse başını örtemez. Ayakkabı giyemez, iç çamaşırı giyemez, dikili elbise giyemez. İhramlıyken hanımıyla birlikte olamaz. Bunların hepsi caiz olan şeyler. Ancak ihrama mahsus bir yasak var. Allah Azze ve Celle'nin imtihanı ihrama mahsusken biraz daha genişliyor. Yasaklar biraz daha çoğalıyor, genişliyor. O yasaklardan birisi de kişilerin av hayvanlarını avlamamasıdır şu an günümüzde bizim çevremizde av hayvanı avlamak ve av hayvanından yemek bir e, hobi. Bir lüks. Boş zaman doldurma aracı belki. Ama bunu ihtiyaç sahipler için düşünecek olumsak bu bir imtihan. İhtiyaç sahibi olan, aç olan, yiyeceğe ihtiyaç duyan, o av hayvanıyla geçinen ve karnını rız doyuran, rızkını temin eden insanlar için bu tam bir imtihan anlaşması ne yapıldı o sefer esnasında e, biliyorsunuz Tudeybiye'ye Umre için yola çıkmışlar. Orada kalmışlardı. Dolayısıyla ihramlıydılar. O esnada sahabenin etrafına Allah Azze ve Celle av hayvanlarını gönderiyor. Etraflarından geyikler dolaşmaya başlıyor. O insanlar hem aç yani ihtiyaç sahibi hem de e, ihramlılar. O anda Hani cumartesi e, yasa ile imtihan olan Yahudiler biliyorsunuz, balıklar. balıklar o gün ortaya çıkıyordu. Allah Azze ve Celle de bu ümmeti ihramlıyken etraflarına, civarlarına elle dokunabilecek şekilde av hayvanının gelmesiyle imtihan etmiştir. Bu ayetin nuzul sebebi o dönemdedir diyor alimler. İhramlıyken ve ihtiyaç sahibiyken <gülüyor> av hayvanının avlanmak yasak. Ayette gelen elinizin ve mızaklarınızın ulaşabildiği av hayvanlar imtihan edilecektir kısmı bunu ifade ediyor. Yapabileceğin hatta eline tutabileceğin av hayvanına bile ihramlıken dokunamazsın. Yasak sadece dokunmayla ile alakalı? Değil. Tüm vesileler yasaklanmış. İhramlı bir insan, ihramsız birisine av hayvanını gösteremez. Yerini tarif edemez. Şurada bir av hayvanı var diyemez. Veya av hayvanının önünü kesemez ona işaret edemez, ona yardımcı olamaz. İhramsız birisi avlanmak istedir, ona yardımcı olamaz veya benim için avla diye bir başkasından av yapmasını isteyemez. Avlanmak yasak olduğu gibi diğer tüm vesileler haramdır. Yasaklanmıştır. Ve bu bir imkandır ayette geldi. Üzere. Allah azze ve celle bunu imtihan için yapmıştır. Hükmetmiştir bu şekilde. İmtihanların şekilleri şemallerinden ziyade bizi içeriye ilgilendiriyor. Allah dilerse başka türlü imtihan ederdi. Bu şekilde bir imtihan yapmıştır. Bizler uzak yerlerden ve farklı araçlarla umre ve hac için yola çıktığımızdan dolayı bu olayla pek muhatap değiliz. Ama bu işi yürüyerek ipen insanlar için düşünün. Veya kervanlarla, binitlerle, deve, atlarla benzerliğeyle o sıcak ortamda yanında yiyecek taşıyamayan o insanların yaptığını düşünün. Bu imtihan biraz daha eee şiddeti önemi ortaya çıkacaktır. Peki böyle bir durumda biz ne yapacağız? Onun ayetin devamında bu geliyor. Ya yuhelledina aminu la takdulus sayda ve entum hurum. Ve men qatalahu minkum mutaammiden fe cezao mislu ma ne amin yahkumu bihi de va adlin minkum. Hediyem bali galik abi ev kifaratun taam ve mısakin ev adli zali kesciyam eliyizuka bali amri. Efal Allah amma selsef bemen adefi yintagram Allah minh. Allah azizum ve yintagram. Ey iman edenler, sizler ihramlıyken av hayvanı öldürmeyin. Sizden her kim kasten mütaammiden kasten bilerek Av hayvanını öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için sizden iki kişinin Kabe'ye ulaşan bir hediye kurbanı olmak üzere öldürdüğü hayvanın bir benzerini ceza olarak ödemesine veya fakirlerin yedirilmesine, kefaret olarak fakirlerin yedirilmesine veya onun dengi, oruca yönelmesi ve bunları yerine getirmesi gerekiyor. Bir daha söyleyeyim bunu. Tek tek söyleyelim olmazsa. Sizden her kim kasten bu av hayvanını öldürürse, onun karşılığı, bu yaptığı işin karşılığı, sizden adalet sahibi iki kişinin hükmedeceği ve Kabe'ye ulaşan bir hediye kullanılmak üzere öldürdüğü hayvanın misli denli bir hayvan kurban etmektir. Veya fakir insanları e, doyurmak onun teffaretidir. Veya bunun benzeri, bunun dendiği bir oruç tutmaktır ki bu da onun yaptığı bu işin vebalini, günahını tatması içindir. Allah geçmişi affetmiştir. Her kim tekrar rücu eder, dönerse Allah ondan intikam alır. Allah azizdir ve intikam sahibidir. Burada da yukarıdaki 94. ayette bildirilen Av hayvanlarının imtihan olunacaksınız kısmı açıldı. İhramlıyken av hayvanı ki bir sonraki ayette de açığa çıkacak. Bu sadece kara hayvanı içindir. Kara avı içindir. Deniz avı helal kılınmıştır. Kara hayvanlarını ihramlıyken avlamamız yasaklanmıştır. Her kim bunu kasten öldürürse. Dayanamadı. İhramlıyken av hayvanını öldürürse. Bu durumda yapması gereken 3 şey var. Dilediğini tercih edebilir. Bunlardan birincisi. Adalet sahibi iki kişinin belirleyeceği bir denklik ile kabeye sunulacak bir hediye kurbanı bulunması. Sahabe döneminde bunun birkaç birkaç örneği olmuştur. Mesela deve kuşu kesene deve denk kabul edilmiş ve deve kurban edilmesi emredilmiştir. Hangi za yaban sığırı adı şey avlayan bir kişiye inek kesmesi denk tutulmuştur. Ceylan avlayan birisine de keçi e, kesmesi ve Kabe'nin etrafındaki fakir insanlara dağıtılacak şekilde oraya orada kurban olmak sunulması denk tutulmuştur. Veya kurbanlığı kaç kişi yiyecekse o kadar fakire yemek yedirmek. Mesela bir deve kesmesi gerekti. Bir deve kaç kişi yer? Örnek 30 kişi. 30 tane fakirin yiyeceği yeme e, fakirlere vermek, ulaştırmak. Bu da ikinci kefarettir. İsteyen bunu da yapabilir. Veya bunun karşılığında bir oruç tutmak ki, kaç kişi yemek yiyecekse, o yemek yiyecek kişi başına bir gün oruç tutmak. Mesela 30 kişi yemek yiyecekse, 30 fakir doyurulacaksa, o hediye kurbanın karşılığında, 30 kişiye yemek yedirilemiyorsa 30 gün oruç tutacak. Mesela 20 kişilik yemek, 10 kişilik yemekse, ki bunlar genelde bu şekilde adlandırılır, deve 30 kişilik yemektir. Sığır, 20 kişilik yemektir. Davar, 10 kişilik yemektir. İhramlıyken öldürülecek hayvanlar da söyleyelim. İhramlıyken öldürülebilecek hayvanlar 6 cinstir. Karga, akrep, fare, çaylak, saldıran köpek türü hepsi, bir de yılan. Bunun dışındaki hayvanlar öldürülemez. Kurban keseceksek, kurban 3 cinsten yapılıyor biliyoruz. Deveden, sığırdan, davardan kurban kesilecekse, değilse, bunun dengi daha az bir şeyse, onun değeri ölçülüyor, o değer oranında yemek yediriliyor. Kurban kesilmeyecekse, mesela fakir yedirilecekse, fakir neye göre yedirilecek? O hayvanın değeri bilinecek, ölçülecek. Örnek ne öldürdü? Horoz mu? Kaç lira? 10 lira mı? 20 lira mı? 20 liralık yenecek. 20 lira insanlara fakirlere dağıtılacak veya yedirilecek. Şey. Bunun sebebi ise, Yaptığı o işin vebalinin tadılması içindir Allah Azze ve Celle'nin beyanıyla. Allah bu hüküm ininceye kadar geçmişte olanları bağışlamıştır. Her kim bu hükmü öğrendikten sonra tekrar dönerse, yani bu günaha işlerse, ihramlıken av hayvanını öldürürse Allah ondan intikam alacaktır. Allah güç sahibidir, azizdir ve intikam sahibidir, intikam alır.